Suratü'l-Enfâl Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yes'anunaka ani'l-Enfâl Kuli'l-Enfâl Lillahi ve ve Aslihû Zâta beyniküm Ve ve Muhammed Sana ganimetlerden soruyorlar De ki Enfal Ganimetler hakkında hüküm Allah'a ve peygambere aittir Artık Allah'tan korkun Ve aranızdaki hali ihtilafı düzeltin Eğer gerçek müminler iseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin. <gülüyor> müminler, Allah ayetler Ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Kendilerine O'nun ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. <gülüyor> onlar ki namazı hakkıyla eda ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. <gülüyor> İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bir mağfiret ve daimi bir rızık vardır. Onların ganimetler hakkındaki ihtilafı şu hale benzer ki Rabbin seni evinden hak uğruna davan adına çıkarmıştı da sadece kervan için çıkıp bir cihat emriyle karşılaşınca doğrusu müminlerden bir kısmı buna gerçekten isteksizlerdi. <gülüyor> Hak ortaya çıktıktan ve artık cihat gerekli olduktan sonra sanki onlar göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi neticesindeki güzellikleri düşünmeden o hak usulunda seninle mücadele ediyorlardı. Wa in yu'idukum Allahu ihdaf ta'ifatin lakum wa tawaddunu an ghayra zati ash-shawnakati tanfunu lakum wa yuridullahu an yuhaqqal haqqe bikalimatihi dabira al o vakit Allah size iki taifeden eden silahsız kervan veya silahlı düşmandan birinin şüphesiz sizin olacağını vaat ediyordu. Fakat siz gerçekten zayıf ve silahsız olanın sizin olmasını istiyordunuz. Halbuki Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek, İslam'ı üstün kılmak, ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. <gülüyor> Ki günahkarlar hoş görmese de o hakkı gerçekleştirsin ve o batılı ortadan kaldırsın. Hani rabbinizden yardım istiyordunuz da şüphesiz ben size ardı ardına gelen bin melekle yardım edeceği diye duanızı kabul etmişti. "O ve illa azizun hakim." Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla mutmain olsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah, aziz, kudreti her zaman üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. minhu ve aleykum ve aleykum O zaman sizi tarafından bir emniyet olmak üzere hafif bir uykuya giriyordu. Ve üzerinize gökten bir su indiriyordu ki bununla sizi temizlesin, sizden şeytanın pisliğini, vesvesesini gidersin, Kalplerinizi pekiştirsin, kendine bağlasın ve bununla ayaklarınızı sabit kılsın. İz yuhi rabbuke ilen melâiketi ennii ma'akum, ennii ma'akum fetabbitul amanu, âmenû, seulgî fî kulûbillezîne Yine o vakit Rabbim meleklere şöyle vahyediyordu: Şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydi iman edenlere sebat verin. İnkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boynlarının üstüne. Ve vurun onların bütün parmaklarına. <gülüyor> Bu azap gerçekten onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri yüzündendir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse artık şüphesiz bilsin ki Allah azabı pek şiddetli olandır. İşte bu size Allah'ın azabıdır. Haydi bunu tadım. Muhakkak kafirler için bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Ordu halinde inkar edenlerle karşılaştığınız zaman çokluklarına bakarak hemen onlara arkanızı dönmeyin. Kaçmayın. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال الا متحرفا للقتال او تحيزا الى فئه فقد فَقَدِبَ في غضب من الله ومؤواه جهنم Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilen veya başka bir birliğe katılan müstesna Kim öyle bir günde onlara arkasını dönerse artık hiç şüphesiz Allah'tan bir gazava uğramış olur Ve onun varacağı yer cehennemdir O ise ne kötü varılacak yerdir işte onları Bedir'de aslında siz öldürmediniz. Velakin onları Allah öldürdü. Attığın zamanda sen atmadın. Fakat Allah attı. Hem müminleri güzel bir imtihanla nimetle zafer ve ganimetle imtihan etmek için böyle yaptı. Şüphesiz ki Allah semih her şeyi işitendir, alim her şeyi bilendir. <gülüyor> Allah'a mühülü kaydil kafirin. İşte bu imtihanlar böyledir. Muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. İntest teftihû fe kad câekû l ve intentehû fe huve khayrun lakum ve inte'ud Ey kafirler eğer fetih istiyorsanız işte gerçekten size istediğinizin aksine sizin mağlup olduğunuz fetih geldi. Eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçerseniz Artık bu sizin için hayırlıdır. Fakat savaşa dönerseniz biz de ona yardıma döneriz. Çok da olsa topluluğunuz size asla bir fayda veremez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. <gülüyor> Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Kendileri işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın.